Yeni yeni programlar çıkıyor. Eski programları yeni programlarla değiştiriyorsunuz. Dinimiz olan İslamiyet'i güncelleştirmek yok. Ya kendi dindarlığımızı yani Müslümanlığımızı yenileme hakkına sahibiz. Allah katından gelen İslamiyet'i güncelleştirmek diye bir derdimiz de yok. Öyle bir gerekçemiz yok, öyle bir şey olamaz daha doğrusu. Yorumlarsın, tefsir yaparsın fakat dokunamazsın. Tıpkı Müslüman aile hayatımızı, Müslüman cemaat hayatımızı, Müslüman olarak, insanlık olarak vakıflarımızı, derneklerimizi, sivil toplum kuruşlarımızda güncelleştirmek mecburiyetindeyiz. Dinde reform olmaz. Ama dindarlığımızda yenilenme olabilir. Yaşadığımız zaman içinde her şeyi ama her olayı doğru okumalıyız. Sırtımızı dönerek topluma, gidişata, halk olaylara sırtımızı dönercesine, gözümüzü kapatarak hiçbir şeye varamayız. Bu bakımdan büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un çok güzel bir sözü vardır. Diyor ki Müslüman insan her sabah Kur'an'ın o gün yeniden indiği bilinciyle uyanmalı ve hayata bakmalı diyor. İşte biz de Müslüman aileyi tam 10 yıldır okumaya çalışıyoruz. Tam 10 yıldır. Bak İslam ailesi değil, dindar, Müslüman aileyi tam 10 yıldır okumaya çalışıyoruz. Sorguluyoruz. Nedenlerini, niçinlerini, nasıllarını, gerek devletin vermiş olduğu istatistik bilgiler, gerek kamuoyumuzun tedirginliği, gerekse aile hayatındaki olumsuz gidişatı nedenleriyle, niçinleriyle, arka bahçeleriyle, hep sorguluyoruz. Bu bir nevi aile okumak demektir. Bir ayeti okumak ve anlamak ne kadar insana mutluluk verir, insanın önünü açar, ufkunu açar. Siz bir olayı, bir haliseyi okumazsanız anlayamazsınız. İşinden dönen, okulundan dönen, ofisinden dönen bir beyninizi veya oğlunuzu veya kızınızı azgın bir yüzle dış kapıdan girdiğini görürseniz, Zeki tavrınızla Hemen yüz hatlarından okuyarak Anlamarızsınız Bu okumak sadece Kitap Veya defter sayfaları değil Olayları okumak Hadisleri okumak Doğu halkını okumak, batı halkını okumak iklimleri okumak Tabiatı okumak, mevsimleri okumak Soğuğu okumak, sıcağı okumak Hatta toprağı okumak biz ziraat mühendisi Konya havasının toprağını Harran Ovası'nın toprağını, Amik Ovası'nın toprağını alır, laboratuvara indirir ve 3 farklı yerden almış olduğu toprağı inceler. Hangi toprağın kara bağrında, hangi şeyin daha güzel biteceğini rapor olarak ortaya koyar. İşte bu ziraat mühendisi toprağı okumuş demektir. Müezzin gider, alır hoparlörü karşısına, mikrofonu alır. Yüksek sesse ne yapar? Allah'ın o güzel kelimelerini insanlığa hatırlatır. Ne dersiniz? Ezan okundu dersiniz. Halbuki müezzinin de ne kitap var, ne defter var, hiçbir şey yok. Sadece elini kaldırmış, ezan okuyor diyorsunuz. Demek okumak çok farklıdır. Biz de aileyi hep okumaya çalıştık. Çok okuduk. Okuduğumuz Müslüman ailenin, artılarını, eksilerini, doğrularını, yanlışlarını. Nerede hata yapmış? Babalar, anneler, çocuklar. Evimizde ulaşımızda, iletişimimizde hangi sıkıntıları yaşayarak biz bu hale geldik? Bunu hep aile mektebine öncülük yapsın, rehberlik yapsın, ışık tutsun diyerek toparladık bu konuları. Böylece dedik ki Kur'an'da tarifi yapmış olan İslam ailesi değil, o İslam ailesi gibi olmak isteyen Müslüman aileyi sorgulamalıyız. Müslüman aileyi gözden geçirmeliyiz ve Müslüman aileyi güncelleştirmeliyiz. Güncelleştirmeyen İslam dışındaki her şey sonra başımıza bela olur. ayamda çorap olur daha doğrusu. Alttan kalkamayız. Bundan Kur'an ve sünnet hariçtir. Geçmiş asırlara ait olan herhangi bir dindarlık bilgisi bizler için aynen alınması gereken örnek olamaz. Siz Endülüs döneminin Müslüman ailesiyle Osmanlı döneminin Müslüman ailesini aynı kefiye koyamazsınız. Biz de aynen Endülüs döneminin Müslüman ailesi olalım. Yok Osmanlı döneminin Müslüman ailesi olalım gibi geçmiş asırlara ait Herhangi bir dindarlık bilgisini olduğu gibi kabul etmişsiniz. Bizim olduğu gibi kabul edeceğim şey Allah'ın katından göndermiş olduğu İslamiyet'tir. Ve ne yaparız? Güzelliklerini, iyiliklerini alırız. Bize uygun olanları alırız. O devrin şartlarının sosyal şartları değişik, siyasal şartları değişik, iktisadi şartları değişik, eğitimi değişik ticareti değişik, geliri, gideri, harcamalar, üretim, tüketim, ulaşım, iletişimin çok farklı olduğu boyutlardaki bir hayat tarzını sen şimdi 21. asrın insanına enfoze yapamazsınız. Ama o güzel geçmişimizdeki güzellikleri, iyilikleri bir demet olarak kendi hayatımıza alma hakkını hayır Öyleyse sağlıklı dini bilgi ve onun rehberlik edeceği dindarlık toplum için örnek alacak bir adrestir. Tüm kardeşlerimize sıhhatli bir bilgi verelim önce. Sağlıklı bir bilgi verelim. Ve o bilgi o bilginin gereği olan örnek olan aileleri Müslüman örnek aileyi toplum için bir adres gösterelim. İster bu Küba'da olsun, ister Rusya'da, ister Mekke'de, ister Konya'da hiç fark etmez. Çünkü toplumumuzun temel ihtiyacı bugün örnek insanlara ihtiyaç duymaktadır. Örnek Müslüman aileye ihtiyaç duymaktadır. Örnek Müslüman insanlara ihtiyaç duymaktadır. İlla örnekliğimizi ortaya koyacağız. İşte bu bilgiler ışığında aile mektebini yürütüyoruz bizler. Yürütmüş olduğunuz bu aile mektebinin programının akış seyrinde bir de tüm halkımızla bu programı buluşturalım. Tanıştıralım, özdeşleştirelim, tırnak et olsun. Akşam Akşamleyin evinde çayın içerken, kahvesi içerken, hatta yemek yerken karı koca beraber dinlesinler. Bu sağlıklı, sıhhatli, enerji dolu bir nebi vitamin ve kalorisi zengin bir yemek gibi, antibiyotik bir ilaç gibi, bazen ondan sonra güzel bir meyve gibi ikram edeceğimiz ve etmiş olduğumuz bu güzel, sağlıklı bilgileri Öğrenerek, uygulayarak mutluluğu ve saadeti yakalasınlar. Dersimin ileriki dönemlerinde sizlere paylaşacağım bu konuları. 10 yıldır okumuş olduğum ailenin gidişatında bazı gerçekleri kavralım. Aile hayatında mutlu olmak bizim elimizdedir. Bu bir kaderdir. Mutlu olmak Evlenmiş olan karının ve kocanın eşlerin elindedir. Ben bunu öğrettim. Bunu ispatlayacağım sizlere. Gelişen derslerimizde bunu müşahhas olarak fotoğrafını çekercesine sizlere takdim edeceğim. Ve şu yanlış kanatı ortadan kaldırmak için. Aile problemlerinin faturasını hiçbir aile Allah'a çıkartmayacak. Bu benim kaderimmiş demeyecek. Bu benim alın yazılmış demeyecek. Çünkü hangi sahada olursa olsun ticarette iflas ediyorsunuz, eh kaderin buymuş. Aile hayatında kavga gürültüye başlıyorsunuz, kaderin buymuş. Boşanıyor aileler, kaderin buymuş. Bu ne biçim kader? Ya? Allah Allah. Cenab-ı Allah ki kullarına zerre miktar zulüm yapmayan, haksızlık yapmayan Yüce Allah nasıl oluyor da kullarının böyle... Boynu bükük, gözü yaşlı, toplumdan tecrü edilmiş, komplekse girmiş, boşandan dolayı böyle toplumun dışlamış. Böyle bir şey olabilir mümkün müdür yani? Bunu öğrenmiş oldum. Onun için aileyi değişik versiyonlarla, değişik yönleriyle günümüz insanının anlayacağı şekle sokarak ve günümüz insanının da ihtiyaç duymuş olduğu konuları. Yoksa şu yazarın güzel tespiti var. Falan yazar. o müthiş bir konuyu buraya getirmiş. Bunları toparlayarak huzurunuza çıkmıyorum ben. Bu sunmuş olduğum ve sunacağım tüm bilgiler tabir caiz canlı. Yani hareketli daha doğrusu. Hepsi enerji dolu. Niçin? İcraattan aldım. Hep uygulamalardan aldım. Dile kolay 40 yıllık Konya hayatım. Ve 28 vilayette uygulamaya komşu olduğumu bu aile mektebi programlarımız bizi bir nevi konunun biraz Tuhaf gelecek ama biraz kısmen uzmanlaşmasına doğru götürüyor. Yüzlerce aileyi dinledim. Yüzlerce problemli aileyle beraber oldum. Çocukların dinlediğim, kızlarla konuştuk babaların dinlediğim, hanımını dinlediğim bazen gözyaşlı olarak, bazen birbirlerine saldırıcasına, bazen medeni bir insan gibi, bazen edebini koruyarak, bazen edepten dışarı çıkarak, beden dilini konuşturup da hanımla yumruk atarcasına karşımda hareket edinleri de gördüm. Bütün bunları... Toparladım, Kur'an ve sünnete yöneltmiş oldum. Adeta bunun çözümü nedir ya Rabbi dercesine, bunun çözümü nedir ya Resulullah dercesine öneme aldım ve toplumun yaşayışıyla Kur'an ve sünnetin öğretilerini karşılaştırdım ve sonra bu programı ortaya koymaya çalıştık. Bunun için bu programı sizlere sunarken de bu farklı boyutunu gündeme getirmeye çalışacağım. Şimdi diyorum ki Eşit değerde sebzeleri alalım. Eti, sebzesi, yağı eşit olan dört tane paket hazırlayalım. Dört tane eve gidelim. Al diyelim bu sebzelerle akşam yemeği yap. Belli. Eti belli, sebzesi belli, yağı belli. İki sahasına gidelim. Yapılan yemekleri... Evlerden toparlayalım. Dört tane farklı ailenin yapmış olduğu yemeği getirdik. Adeta jüri heyetinin masasını önüne koyduk. Buyurun dedik. Bu dört farklı evin hanımının yapmış olduğu eşitlenmiş olan yemekleri bir yayın Puan vereceksiniz. Lezzetini, tadını, pişirme şeklini vesairesini. Bakacaksın ki birinci gelen yemek şu, ikinci şu, 3 şu, dördüncü şudur diyeceklerdir. Peki meyveler sebzeler, yağdır, mesela hepsi eşit olduğu halde bu yemen farklıları ne oluyor? Yemek kültür bilgisine kaynaklanıyor. Tecrübeye dayanıyor. Tıpkı bunun gibi sohbet yapma, sohbet yapma konusunda dört tane hoca ayrı ayrı hoca efendiyi koyalım. Ayrı bölümlere koyalım. Konumuz ne olsun? İtaat. Kim olsun? Allah ve peygambere. Allah ve Peygamber'e itaat konusunu A, B, C, D kabinlerinde bulunmuş olan dört tane eğitim uzmanı hazlamış olsun görürsün ki farklı farklı mevzular ortaya konacaktır. En kalitelisi en samimi olarak, toplumun ihtiyacını bilerek, toplumun seviyesini hesaba katarak konusunu hazlamış olan insanın programı birinci alacaktır elbette ki. Öyleyse de bir. Şu anda hem sizleri hem de bizi temelde ilgilendiren dolayı hepsinin gönlünüze, evinize, düşüncenize, mutfağınıza, yatak odanıza, çocuğunuza, el çantayla beraber gitmiş olan okuldaki yavrularınıza, bürosu, büroda çalışan kocalarınıza, eşlerinize hepsini hedefleyerek programı takdim etmeye çalışıyorum. Yani gözümde at gözlü yok. Gözlümle her tarafları, her olayları görme imkana sahip olduğumdan dolayı da gerek yap yemek yapan kültüründeki farklılık neyse eğitim tezgahında bulunan eğitimci kardeşlerimizin de başarılı, az başarılı ve başarısız kimliğini hazlamış olduğu konunun özelliklerine tapıyorum. Bu konu toplumumuzu ne kadar ilgilendiriyor? Bu toplum bu konu toplumumuzun ana dokusuna, hücre yapısına, geleceğine, geçmişine, istikbaline, aile hayatına, gecesine, gündüzüne ne kadar yararlı olabilir? Muhakemesini ve muhasebesini yaparak ortaya koyduğun zaman toplum ondan istifade eder. Ondan dolayı Allah'ın sevgili Resulü'nün ağzından çıkan her sözü bütün dinleyenler benimsemiş ve içine almışlardır. Aile Mektebi de onun bir başka versiyonu. O bakımdan sizlere tepeden inme işte aile, karı kocaya daha nişanlanma, daha nikah akdine girmeden evvel bir ön hazırlığı yapalım. Gerekçelerimi sundum. Şimdi sıra neye geldi? Bir ön hazırlık vermek. Yemek hazırlığı yapıyorsunuz mutfaklarda. Birden bile değil, hazırlıyorsunuz. Ölçütüne bakıyorsunuz, gramajına bakıyorsunuz, ona göre yapıyorsunuz. Bir pasta yapsanız da misafirinize bir ön hazırlığı vardır, öyle değil mi? Okullarda sınıf hazırlığı vardır. Hazırlık sınıfları vardır biliyorsunuz. Umreye gitseniz en aşağı 10 gün, 15 gün de hazırlık yaparsınız. Hele hele bir haç olsa artık 2 ay, 3 ay, 4 aydan zihinsel hazırlık Bedensel hazırlık, yol hazırlığı, çanta hazırlığı, akraba hazırlığı, ziyaret hazırlığı, bütün hazırlıklar. Halbuki daha otobüse binip uçağa binmenize daha beş ay var. Ama kendinize öyle bir hazırlık yapıyorsun ki adeta Kabe'ye gittiniz, işte tavaf ediyorsun. İşte Hazreti geldik istilam yapıyor gibi yakınlaştırıyorsunuz yapacağınız amelleri. Nedir bu? Ön hazırlık, ruhi hazırlık, fikri hazırlık. Ramazan hazırlığı ayrı. Namaz. Bak namaza bir hazırlık bakıyorsa ha. iki namazına daha iki saat var. Şu iki namazına iki saat var demeniz dahi peygamber dilinde ödüllendiriliyor. Tıpkı o iki vaktin namazını kılmış gibi sevap alır diyor peygamberimiz. Bakıyorsun diye. Halbuki saate bak. Acaba iki diye kaç saat var daha iki diye iki buçuk saat var diyorsunuz. Siz namazın moduna girmişsiniz biliyor musun? İçine girmişsin. Çıkamıyorsun gibi bir türlü. Daha iki namazına iki buçuk saat var kılmanıza. Velakin siz namaz kılmışların kategorisinde değerlendiriyorsunuz. Peygamber yanında unutmayın bunu. Abdest hazırlığı, düğün hazırlığı. Bakıyorsunuz düğün hazırlığı, düğün hazırlığı nedir bu? Kızların ilgilendiğine hazırlık, erkek evine ilgilendiğine hazırlık. Gelin hanımı ilgilendirenler, damat efendi ilgilendirenler, çevresini, akrabasını, yakınını hepsini bir hazırlık yapıyor. birden patadak bir düğün olmuyor. Tepeden inme. Bir umre yok, tepeden bir hac yok, tepeden bir namaz yok, abdest yok. Her bir amelinizin önce bir hazırlığı, altyapı hazırlıyorsunuz. Buna, değil mi? Şerbetler, nikahlar, cenaze hazırlığı, bayram hazırlığı, tatil hazırlığı yapacağımız ister siyasi, sosyal, iktisadi, ailevi, ticari, eğitim ne kadar olursa olsun bir hazırlığın içerisinde giriyorsunuz. İşte aile mektebinin de bunlar bilgi olarak ön hazırlığıdır. Biz sizi önce bilgilendireceğiz. Çünkü aile mektebinin değişmez şuanından bir tanesi bilgi İnsanı, aileyi iktidara götürür. Evinizde muktedir olmak istiyorsanız bilgi sahibi olacaksınız. Aile konusunda bilginiz azsa aileyi kopyaca yaşarsınız. Bilinçsiz yaşarsınız. Şuursuz yaşarsınız. Ona klasik derler böyle. İşte günü bildik, sabah kahvaltı yapılır. Öğleye doğru bulaşı yıkanır. Öğleden sonra işte konuya komşuya gidilir. İkindiye sonra geri gelinir. Akşam şey yapılır. Bu klasik bir aile görüntüsüdür. Ama bilinçli, şiurlu bir ailenin güncellenmesi çok farklıdır. İşte biz kültürlü aileyi hedefleyerek neyi ortaya koymaya çalıştık? Önce aile mektebinin altyapısındaki temel bilgiler, bilgi yönlendirsin bizi. Babayı yönlendirsin, anne yönlendirsin, hanımı yönlendirsin, beyi yönlendirsin, çocuğumuzu yönlendirsin. Herkesi böyle yönlendirici bir bilgi takdim edelim sizlere. Yönlendirme özelliği olan bilgileri böyle cımbızlarcasına ortaya koymaya çalıştık. Öyleyse bir başka konumuz, bir insan ihtiyaç giderecek şeyleri alır, bu onun doğal hakkıdır. İhtiyacınız olmayan şeyleri tutmanıza israf, almanıza israftır. Sizin alışveriş merkezindeki almış olduğunuz şeyler ya ihtiyacınızı giderir, veya ihtiyaç olmadığı halde alırsınız. Peki niye alıyorsunuz? Bu da bir sonluğu getirir. Öyleyse, öyleyse ihtiyaçları gideren ihtiyaçları gideren eşyaları ne kadar tercih hakkımız olduğu gibi ihtiyaçlarımızı giderecek aile bilgilerinde o kadar ihtiyacımız vardır. Farazi bilgileri, fantazi bilgileri, vatan millet sakatinizden bilgileri katiyen sizlere takdim etmek istemiyorum ihtiyaç gideren temel bilgiler olsun. Bu bilgilerimizi dinleyen kardeşlerimiz yapar hale gelsin. Veya getirirsin. Tamam. Sağlam, kaliteli, değerli eşyaları tercih edersiniz. Doğal olarak. Alım gücünde göre. Cehizleriniz, takılarınız, beyaz eşyaya reklamlar aracıyla veya komşularına gördüğün şekilde ne yaparsınız? Tercihlerinizi ortada taraflara vermeye çalışırsınız. İşte... Bilgi de, ilim de, tecrübe de, kültür ve eğitim de Aynı formatta kendisini ispat etmesi gerekiyor Sağlıklı bilgi, sıhhatli bilgi Uygulanabilir özelliği olan bilgi Sunmuş olduğun bilgi Hemen kardeşim uygulama imkanına kavuşsun Acaba nedir ki bu hocam? Acaba ne anladın sen? Gibi ikinci bir kişiye sormadan Kendi kendisinin Düşünce dünyasının, tefekkür dünyasında öğrenmiş olduğu bilgiyi aksiyon haline, pratik hale geçirme imkanına kavuşsun diyerek aile mektebinin altyapısı bilgilerini vermeye çalışıyoruz. Sonra bu vermiş olduğum bilgileri bir de ne yapalım? Kullanma bilgisi olsun. Kullanma usulü olsun. Metot bilgisi. İki tane aile vardır. İkisi de aynı fabrikadan, aynı markadan, aynı günde çamaşı makinesi alırlar. Birine bakarsınız, ikisine de işini bitirmiş. öbüne bakın, 15 yıldır hala kullanıyor. O almış olduğunuz beyaz eşya, çamaşır makinesinin iki yıllık ömrünü sahiden dastısınız, 15 yıllık ömür sahnesizsiniz. Adeta siz eşyaya kader uyguluyorsunuz. Kullanma kılavuzunuzu uygun olarak yaptığınız zaman çamaşır makinesi size 15 yıl hizmet eder. Ama kullanma kılavuzuna sıkıntınız var ise baka sene de işini bitirirsiniz. Deterjandan tutunuz, açma kapatma düğmesine varıncaya kadar hepsini kültürel bir yapıçası aldığınız zaman size çok güzel hizmet yapar bu. Tıpkı bunun gibi öğrendiğimiz bilgileri eşyayı kullanma bilgisini öğrendiğimiz gibi öğrendiğimiz bilgileri de biz kullanma usulünü, kullanma metodunu bilirsek bu her bir öğrendiğimiz bilgi Bizde bir amel, bir aksiyon, bir amel olarak kalacağız. Yoksa unutur gideriz daha doğrusu. Biz aile bağlantılı bilgilerim unutulsun diyerek değil. Veya bir defacık işte iştah kabattırdı, ümitlendirdi sonra sönüverdi. Bir saman alevi gibi değil. Dedim ya, ya antibiyotik ilaç gibi kabul et. Veya misafirin ikram etmiş olduğu bir meyve gibi algıla. Veya vitamin ve kalorisi zengin bir besin maddesi gibi kabul edeceksiniz. Bu emek veriliyor daha doğrusu bundan dolayı. Bu nedir bu? Efendimizin sünneti ne? Nerede? Nasıl? Ne biçimde kullanılacak? Bunu yaptığınız zaman ne eşyayı israf edersiniz, ne insanı israf edersiniz, ne işçiyi israf edersiniz, herkes çalışmış olduğu, çalışmanın mutluluğunu hissetmeye çalışır. Ben sık sık bir e, örnek veriyorum. Kardeşim, mengen, bolu mengen, Türkiye'de yemek yapma dersi veren bir adres olarak gösterilir. Şimdi oraya bir hanımefendi gitse bir ay yemek dersi almış olsa Konya dönüşünde inarıyorum ki tüm mahalleye yemek dersi kültürü verecek kadar seviye kazanmış olabilir. Tıpkı bunun gibi bekar bir kızımız nişanlanmış düğününe iki ay var. Bu kızımızı bu iki ay içerisinde siz özel bir eğitimi alın. Evliliği, evlenmeyi, anne olmayı vesaireyi bütün verin verin. Bir de bakarsınız ki nikah akdiyle beraber kocasını mutlu etme seviyesini yakalamış olan bir kız ortaya çıkar. Böyle değil anadan babadan görme, sağdan soldan toparlamış olan bilgiler yaparsınız. Bir de bakarsınız 15 gün, 20 gün sonra başlar yavaş yavaş yavaş o mutluluk beklenmiş olan aile hayatı sıkıntıya doğru gitmeye çalışır. Bakımdan bilgi hem biz iktidar yapıyor... Sonra bilgi ihtiyacımızı gidecek cinsten oluyor. Daha sonra bilgiyi kullanma, kullanma metodunu, usulünü öğrenmiş oluyoruz. Bu da çok büyük öneme haizdir. Yani her amele, yapacağımız her bir işe, her bir göreve bir rehber tayin ediyoruz. Farkında olalım veya olmayalım kıymetli kardeşlerim. İşte bu ailemizle alakalı, aile konulu alt bilginin bir başka Noktasına geldim şimdi Bu geldiğim noktayı da Sizlerle inşallah paylaşacağım Evliliğe yönelik Hazırlık temel bilgilerimizden Bir tanesi de irade ve kader konusudur Bu konuyu Halletmezsek Hayatımızda hiçbir problemi halletemeyiz Şuna Kesin kes inandım ki Toplumumuz kaderi yanlış öğrenmiş. Yanlış öğrenmişiz. Veya noksan öğrenmişiz. Kader hakkındaki bilgimizi burada formattan geçireceğiz. O kadar insanın karşısına çıkıp da bu laflar büyük bir laf. Nereden çıkartın diyebilirler. Yani bu baş yani başından büyük laflar hoca efendi diyebilirsiniz. Ama müsaade sadeden, sabredin, getireceğim konuyu açık, şeffaf, net olarak dile getireceğim. Göreceksiniz ki doğru. Ben şimdiye kadar bu kaderi yanlış anlamışım veya hatalı anlamışım. Noksan anlamışım. Her olumsuzluk şey Allah'a fatura yapılmış. Çünkü Allah yazdı ben bunu yaptım. Allah yazdı böyle yaptım. İşte işin kolay net gitmenin yolu budur. Bundan dolayı önce bu konuyu anlamak hem irademizi hem de kaderimizi iyi anlayalım ki Müslüman aileyi ...güncelleştirme imkanına... ...kavuşmuş olur. Sağlam bir irade... ...yani arzu... ...ve istek... ...arzunuz... ...ve isteğiniz... ...Allah'ın ve Resulünün... ...emirleriyle örtüşmüyorsa... başını beladan ayrılmaz. Arzularımız... ...ve isteklerimiz... ...Allah'ın ve Resulünün... ...emirlerine tabi olmuyorsa... ...zaten Peygamberimiz bizi... ...Müslümanlık safında görmüyor... Gerçek mümin, gerçek Müslüman arzularını ve isteklerini Allah'ın kitabına ve Resulü'nün sünnetine tabi kılan insan tarifinin bizzat peygamberimiz yapmıştır. Bundan dolayı irade dediğimiz kendi özgür tercihimizi hiçbir baskı yok, hiçbir dayatma yok bir tercih yapacağız. İrademizi sağlanmaştırmazsak her türlü kötülükleri ve bazen iyilikleri yapar hale geliriz. Sağlam bir iradeye sahip olursak Hayatımızdaki tüm kötülükler Yavaş yavaş yavaş yavaş Pırısını pırısını toplar gider Geriye sağlamlar kalır Sıhhatlı onlar kalır Bu sebepten dolayı Hazreti Mevla'na güzel bir söz söylüyor Köpeğin önüne Ne atarsan at Önce kokular Sonra yermesi icabize yerdir diyor Köpeğin önüne taş da atsan Tatlı da atsan, et de atsan önce köpek kokular sonra yer. Ey Ademoğlu sana ne oluyor? Öne gelen her şeyi kabulleniyorsun. Her şeyi balıklamatlarcasına bu tavrın nereden kaynaklanıyor diyor Hazreti Mevlana. Bir düşün, bu nedir, ne değildir? Bir sansürle, itikadi boyutuna uygun mu? Ameli dünyana uygun düşüyor mu? Ahlakınla bağdaşır mı? Edebinde örtüşür mü? Bunlar hesaba katmadan patadak bir ekran bakarak bir reklama Efendim bir adrese böyle hücuma kalkmak o kişinin iradesinin zayıf olduğunun açık belirtisi olarak ortaya konmuştur. Sağlam bir iradeye sahip olmak kararlı azimli ve furanlı yaşamakla mümkündür. Eğer sağlam bir iradeye tercih hakkını kullanmada yanlış, hatalı, noksanlı bir tavır sergilemek istemiyorsanız azimli, kararlı ve puramlı yaşayacaksınız. Bu kadar da hipotik bir konu değil, ütopik bir mevzu değil daha doğrusu. Deseniz ki ben bundan böyle her sabah namazına kalktığımda ılık bir bardak su içeceğim. Ilık bir bardak su içmek cidden İnsan vücuduna çok yararlıymış Bunu öğrendin karar verdin karar. Her sabahleyin Sabah namazına kalktığım saatte Bir bardak ılık su içeceğim Sen buna karar verdin mi Bu kararını bir gün uygula Üç gün uygula kırk gün sonra Bu uygulamış olduğun azimli karar Sende iradenin kuvvetlenmesi sebebi olacaktır Bir karardır karar verdin Bu bir insanın vücudunda Karar mekanizması Çalışacak güç veyahutta günahın hakim olması böyle bazı hikmet ehli tarafından 40 günle sınırlandırılmış. Ve bu kadar da bayağı iddialı sözler söylemişlerdir. Mesela bir hanımefendi, bir kardeşim dese ki ben bir daha gıybet yapmayacağım dese. Bir gün, iki gün, 15 gün, 30, 40 gün. Bunda kararlı mısın? 40 gün boyunca gıybet yapmadığın an gıybet seni hayatını terk etmeye bir daha gelemezsen mümkün değil O gitti O senin zayıflattın Sen kendini güçlendirdin. Şimdi bir ne, ne durumdayız Kıybet çok kuvvetli O hakim biz mağlup olduk Günahlara mağlup olan bir toplum olduk Çağdaş günahlar o kadar üzerimize hücum ediyor ki Şu anda her şeyi Hoş geldin geç kaldın Hoş geldin geç kaldın gibi bir, bir tavra girdik Bu şekilde olmaz Bu bakımdan irade Sağlam bir iradeye kavuşmanın yolu Kararlı azimli forumnu yaşamaktır. Ben bu akşamdan itibaren hiç fazla değil. Tek bir ayet, peygamberimin tek bir hadis öğreneceğim. Tamam, kütüphaneden çıkarttığım şu kitabı alayım. Rüya halini buraya koydum. İşte diğer başkanın veyahutta güzel bir mealdi buraya koydum. Ben yapmadan, yatmadan, bir ayeti buradan okumadan, bir hadis buradan okumadan uyumayacağım dediniz, karar verdiniz. İster misafirlikten gel, ister yorgun ol. Ne olursan ol yatmadan evvel çünkü 5-6 dakikanı alır bu. Başlarsınız. 40 gün geçtiği zaman bir de bakarsınız ki siz çok Kur'an'ı ve sünneti okumaya, öğrenmeye iştahı olan, kararı olan adına bir insan olursunuz. Buna değil de efendim bir gün 500 ayet okusanda, iki gün yok, üç gün yok, dört gün yok böyle bir şekilde iradeyi kuvvetlendiremezsiniz. Peygamber Efendimiz ne yapmış? Amellerin en hayırlısı, en güzeli, en faydalısı az da olsa devam bulunur. Sürekli bulunur bazen. Devam bulunur sürekli bulunur. Müslüman ailenin iradesini sağlamlaştırmak için biz aile mektebinde çocuklara varıncaya kadar ödevler veririz. Ev ödevleri. Peygamberimiz nasıl ki kendi dönemindeki çocuklara ödevler vermiş. 3 yaşındaki, 4 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğu hizmet ehli yapmak için onların yaşına, fiziki şartlarına uygun olan peygamberimiz onlara görev veriyor. Ayakkabı çevirttiriyordu, abdest suyu döktürüyordu. Karşıdaki bir insana bir toprak bardakla su verdirttiriyordu. Gaye alışsın bu çocuk, hizmete alışsın daha doğrusu. Öyleyse fiziki dünyamızı aynı zamanda sağlam irade aktif hale getiriyor. İrade sağlam olan insanlar programlı oldan dolayı yorulmazlar. Bana üstüden beri burada çok tanıdığım hanım kardeşlerim vardır. Onların bana sordukları sen hocam bu kadar Konya dışına gidersin. Hiç yorulmuyor musun diyorlar bana. Ben deyin çok latifeli olarak sorarlar bu soruyu. Hakikaten yorulmamalardan. 40 yıldır Konya hayatımda ben hayatta yorulduğumu hatırlamam. Niçin? Bir program vardır. Bir planım vardır. Plan, program, sağlam, sağlıklı irade insanı yormuyor. Yormuyor. Çünkü İslam çok kolaydır. Onu zorlaştıran biziz. Kur'an çok kolaydır. Onu zorlaştıran biziz. Sünnet çok kolaydır. Onu zorlaştıran biz oluyoruz. Bakımdan işlerimizi, görevlerimizi bir de buna ilaveten teknolojik aletlere yaptırarak irademizi iyice zayıflattık. İrade zayıflayınca da her türlü günah başımıza üşüşmüş oldu böylece. Öyleyse, öyleyse hayatımıza en önemli tercih hakkını komuş olduğunu mevzular gelir. Dilersin alırsın, dilersin almasın. Sağlam iradeye kavuştun mu artık? Sağlam iradeye kavuşturan bir insanın iradesi kullanmada üç önemli tercih vardır. Bir, arkadaş tercihi. Arkadaş tercihi. İki, iş tercihi. Üç, eş tercihi. Evlenmeye aday olan kardeşlerim iyi dinleyin bunu. Özellikle sizler iyi dinleyin. Tercih yapacaksınız eş tercihi. Bu eş tercihinizdeki etken tesir televizyon ekranı mıdır? Boyalı basın mıdır? Korsan görüşmeler midir? Yüz kızartıcı takip ettiğiniz dergiler midir, gazeteler midir? Yoksa senin sağlam karakterin, sağlam iraden ve sağlam tercih hakkını kullanmadaki azmi midir? Bu çok önemli. Hayatınızın en önemli, en önemli üç seçimini yapacaksınız. Herkes yapıyor için. Öyle bir arkadaş seçimi yap ki huzur-u ilahiyede mahkeme kübrada seni yakandan tutup da senden davacı olmasın. Hani Allah kita kitabında buyuruyor ya dünyadayken yediği iştihari gitmeyen tırnaket olmuş. Bir gün telefon açmasa rahatsız olacak. İlla sesini duymamız lazım diyecek kadar... Kendisine göre dost olmuş, arkadaş olmuş, Ulan nice nice insanların arkadaşlığı takvaya dayanmadığından dolayı diyor Kur'an-ı Kerim. Ahirete bunlar düşman olacaklardı birbirleriyle. Hem de nasıl ifade kullanıyor ki? Keşke seni görmeseydim dünyadayken. Allah seninle benim arama doğu ile batı arası kadar bir mesafe koysaydı da ben seni dünyadayken görmeseydim keşke diyecektin Allah diyor bile Kur'an-ı Kerim'de. Arkadaş seçimi çok önemlidir. Sağlam iradesi olan insanların arkadaş tercihleri çok sağlam oluyor. Sağlam. İkincisi iş tercihiniz. İş tercihiniz. Endülüs'ün İslam devletindeki isim yapmış olan İbn Hazım gibi, İbn Rüşd gibi o dönemin güzel insanların eserlerinde şöyle bir ölçü koymuşlardır. Bir baba veya anne evladını karşısına alır, evladına konuşur. Eğer çocuk annesinin babasının konuştuklarını anlıyor, anladığını ezberleyebiliyor, yani zihnine alabiliyor, sonra bunu tekrar anne babasına anlatma yeteneğinde ise bu evladı anne babasının okutması, eğitmesi üzerine vacip, vecibedir, vaciptir diyorlar. Yok, annesi babası veya öğretmen kimse çocuğunu karşısına alır, okuduğunu anlayamıyorsa... Anlamakta zorluk çekiyorsa Yorum yapma yeteneği yoksa Bir de bakarsınız ki Bu çocuk ticari sahaya Esnaf sahasına kaydırılması Bir babanın üzerine vecibesi Diyorlar Biz illa kelimesini iyi öğrenmemiz lazım Bundan dolayı da eş seçimi Eş seçimi iş seçimi Arkadaş seçimi Seçimler içerisinde En önemlisi En kalitelisi ve en üzüne durulması icab eden bir konudur. İşte bizim sizleri bu bilgi dokümanlarıyla bir taraftan muktedir yapmak, güçlendirmek, kuvvetlendirmek. Yani her şeyinde bilgi, kültür, eğitim, öğretim, edep, terbiye, takva kokan bir anne. Her tarafında bilgi, kültür, eğitim kokan bir baba, eşler, çocuklar böyle bir vizyonumuz. Böyle bir fotoğrafımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu fotoğrafımızın canlı hale gelmesi için de sizlerle programı bir nevi paylaşmış oluyor diyor. Dersimi burada tamamlıyorum. İnşallah bu söylemiş olduğumuz konuları her birini karı koca, eşler olarak gündeminiz alırsınız, tartışırsınız, konuşursunuz. Ailenizin güncel konularını siz etmiş olursunuz diyor. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.